Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ve selamu ala ve ve sahbihi ecma'in bir hadis-i şerif var. Efendimiz buyuruyor ki yedi sınıf insan hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde Allah'ın arşında ağırlanacaklardır diyor. Yani VIP oldunuz mu hiç bilmiyorum ben bir kere oldum bir vesileyle. Arkadaşlar inanılmaz bir şey yani. Ee, şöyle düşünün kabirden kalkıyorsunuz hemen karşılanıyorsunuz size hemen alıyorlar böyle e, hiç o mahşerin sıkıntılarını yaşamadan arşa gidiyorsunuz çünkü VIP'ler pasaport kuyruğuna mı giriyor valiz kuyruğuna mı giriyor arkadaşlar hiçbir olmuyor onu birileri sizin için yapıyor ve. Arşa götürülüyorsunuz, orada cennetten gelen tadımlık ikramlarla ağırlanıyorsunuz. Mahşer halkının hesabı görülene kadar. İşte bunlar kıyamet, asıl VIP bunlar yani. Asıl önemli insanlar bunlar. Yedi sınıf insanı sayarken bir tanesi de, merak edenler o hepsini bulabilirsiniz. Yani bunları artık böyle Google'a bile yazsanız çıkıyor biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de gençliğini ibadetle geçiren kişi. Çünkü gençlikte ibadet etmek, yaşlılıkta ibadet etmekten daha zor arkadaşlar. İki tane soru gelmiş arkadaşlar. Bunlardan birisi Siyer'de konuştuğumuz bir konuyla ilgili. Fakat diğerini hangi ilgiyle bize sorup sordular, anlattığım hangi konuya giriyor bilemedim. Ama madem ki soru bize kadar ulaştırıldı, kısaca da olsa cevap verelim. Birincisi şu. Bir insan var karşımızda ona sürekli yardım ediyoruz ve alıştırıyoruz artık onu bu yardıma o kadar ki artık biz bıkmışız veya da yani zarar verdiğimizi düşünüyoruz çünkü bizim yardımlarımızla ona yardımlara güvenerek çalışmayı uğraşmayı didinmeyi terk ediyor yani rahata alışıyor. Efendim ve biz e, bundan dolayı ona işte bak bu defa son diyoruz aynen bunlar not aldım yani şurada e, soruda gelen ifadeler her defasında bu son dememize rağmen devamlı bizi arıyor aramaya ve istemeye devam ediyor. Şimdi burada e, evet o karşımızdaki kişi problemli arkadaşlar ama e, bu veren kişi de problemli bu son dedikten sonra tekrar vermek ne demek arkadaşlar? Ee, tutamayacağınız sözü vermeyin. Ben de dahil. Ee, bayan mıydı bilmiyorum. Biz bayanlar biraz böyle bayan kelimesini de sevmiyorum. Kadınlar diyelim. Ee, biraz böyle merhametliyiz ve e, ama bu merhamet böyle hani çok ee, tecil edilecek bir merhamet olmaktan ziyade biraz hastalıklı, marazi bir merhamet. Yani insanı prensipsiz bırakan, insanı istikrarsız yapan, insanı tutarsız yapan bir merhamet övülecek bir merhamet değildir arkadaşlar. Evet merhametle hareket etmeliyiz. Bütün kurallarımız, prensiplerimiz merhamet dikkate alınarak konulmalıdır. Ama bir kural varsa وَلَا تَأْخُلْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ ف۪ي د۪ينِ diyor zanilerden bahsederken nur suresinde yani birisine bir ceza uygulayacağınız zaman bakın az önce de cezadan bahsettik bir ceza uygulayacağınız zaman Allah'ın e, şey sizi merhamet kaplamasın diyor yani artık işte az önce söylediğim gibi alenileşmişse mesela burada da artık yani yüzsüzleşme Neredeyse bir sürekli isteme hali biliyorsunuz peygamberimiz diyor ki insanlardan sürekli bir şeyler isteyen kıyamet günü yüzünün etleri dökülmüş olarak haşredilecektir diyor. Dilenciler için ama hani burada da böyle bir aşamaya gelinmiş öyle hissediliyor. Fakat bana sorarsanız bu iki taraflı işleyen bir süreç bence. Çünkü siz her defasında bu son demenize rağmen verdiğiniz için karşınızdaki kişiyi devamlı daha yalvartmaya, daha böyle taciz etmeye sizi, daha böyle yakanıza yapışmaya mecbur etmiş oluyorsunuz, teşvik etmiş oluyorsunuz. Çünkü diyor ki verecek yani. Ama işte naz yapıyor veya biraz yalvarmam lazım. Her seferinde böyle oluyor. Bu çocuk terbiyesinde eğitiminde de böyle. Bir insan arkadaşlar mağdursa veya mağzursa mağdur yani geçimini temin edemiyor. Yapamıyor. O becerisi yok. Yani tembellik değil anlatabiliyor muyum? Tembellik değil, bencillik değil, asalaklık değil. Hakikaten mağdur bir özrü var yani veya mazur. Hani bir sebebi var. Bunu yapmamasının bir sebebi var, bir açıklaması var. asker ee, işte askerdedir, işte ne bileyim, hizmet etmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela e, verilecek yerler yani sadakaların verileceği yerler sayılırken Allah yolunda çalışanlar da sayılıyor. Allah yolunda çalışanlara da diyor sadakalarınızdan verin diyor. Kur'an-ı Kerim'e bakabilirsiniz yani. Şimdi e, böyle biri ise e, Vermeyin sorun etmeyin arkadaşlar. O zaman. E, peki size kötü gelmesi yani sizi böyle rahatsız etmesi iyi bir şey mi? Hayır iyi bir şey değil. Çünkü sizi rahatsız ediyorsa verdiğiniz şey o zaman sevabı gidiyor biliyor musunuz? Yani hem veriyorsun hem sevap yok. O yüzden verdiğini yani bakıyorsun karşındaki mağdur mazur işte zeka özgür. Özrü var, bedensel bir özrü var veya kendini bir şeye adamış ve o adadığı şey çok güzel. İşte ne bileyim yani ihtiyacı var, başına bir şeyler geliyor, devamlı bir aksilikler oluyor. Öyledir bazen arkadaşlar, her tuttuğu dal elinde kalır insanın bazen. Öyle şeyler oluyor ve sizin de gücünüz var. Ve sizin yakınınız, veriyorsunuz. Tamam bitirin, pişman olmayan yani, verin. Ama böyle değil de asalaklığa teşvik ediyorsunuz. Tembelliğe teşvik ediyorsunuz ve bunu anlamışsınız o zaman da siz dik durun arkadaşlar bazen bu dik durmada geç kalmış bile olabiliriz alıştırmış olabiliriz karşımızdakini bizim yaptığımız bir fedakarlık değil de bir hak gibi görülmeye başlamış olabilir tamam ee, bunun cevabını ben böyle veriyorum daha detaylar var ama burası e, fazla olur. İkinci soru bizim anlattığımız bir konuyla ilgili özellikle hicret sırasında peygamber efendimize lütfedilen yardımlarla ilgili ee, Allah'ın yardımı ne zaman gelir demiştik kulun elinden gelen her şeyi yapmasından sonra yani kul bütün çabasını sarf edecek bunu ben anlıyorum arkadaşlar yani benim çıkardığım bir şey nereden biliyorum mesela Musa Kızıldeniz'in kenarına gelene kadar neler yaşadı Mısır'da arkadaşlar ne mücadeleler verdi kuran anlatıldığı Kerim'de yani bir de Kur'an'da kıssalar anlatılırken koca bir on yıl diyelim ki bir ne anlatılır yani. Ee, onlarca yıl uğraştı yani çok ciddi uğraş sarf etti Mısır'da Hazreti Musa ve e, İsrailoğullarını oradan çıkardı. Hem de böyle e, parolalarla çok gizli bir şekilde çok iyi organize olarak Mısır'dan çıkardı onları girdiler yola. Kızıldeniz'in önüne geldiler arkadan Firavun ordusuyla beraber geliyor ve artık Hazreti Musa'nın yapacağı hiçbir şey yok yani. Şimdi bu arkadaşımız diyor ki ben elimden geleni yaptığımdan nasıl emin olacağım? Yani Allah'ın yardımını beklemek için veya Allah'ın yardımını ummak için ben gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım bundan nasıl emin olacağım? Arkadaşlar burada ee, kendinizi tanımanız tabii söz konusu ee, o kendinizi tanımanızın önemi söz konusu ee, kendinizi çok iyi tanıyacaksınız gerçekten arkadaşlar herkesin kapasitesi bir değildir imkanları bir değildir manevi psikolojik olarak kaldırmak bilmiyorum ki onun gücü neye yetiyordu gerçekten ee, burada bizim kendimizi tanımamız ve benim gücümün gerçekten neye yettiğini bilmemiz eee büyük önem arz ediyor. E, fakat herkes kendini bu kadar tanıyabiliyor mu? Arkadaşlar yani e, işte vicdanını e, efendim gertliği yapıp yapmadığını aslında neye gücü yeterdi de savunma mekanizmalarıyla kendisini mazur gösterip efendim o gücünün yettiği şeyleri de yapmadı. Bunları herkes bilebiliyor mu? Herkes bilemiyor. Yani şimdi Efendimiz e, mesela Mekke'de ee, gerçekten artık yapacağı bir şey kalmadığını kendisi mi karar verdi Allah dedi değil mi artık hicret et dedi hicret emri gelmeden zaten hiçbir peygamber görev yerini görev mahallini terk edemez terk edersen olur Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından biliyoruz ee, burada da bize arkadaşlar bize Allah demeyeceğine göre yani bir mesaj gelmeyeceğine göre ben burada iki kanaldan yardım almamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ben gerçekten elimden gelen geleni yapıyor muyum? Çocuğumu eğitirken ailemi korumak için, kurtarmak için, iyi geçinebilmek için, işte kazancımı temin etmek için elimden geleni yapıyor muyum? Konu neyse o konuyla ilgili yardım almak gerektiğini düşünüyorum. Yani danışmanlık anlamında. Bu sizi çok iyi tanıyan. Ve e, hakkı söyleyecek olan burası da çok önemli ben sosyal münafık dediğim bir tip var yani itikadi açıdan damgalamak için değil ama sosyal ilişkilerde münafıklık yapan bir tip var arkadaşlar. Herkese haklısın diyor başım derde sokmamak için öyle bir dost değil de size gerçekten doğruyu söyleyecek yani ya bak sen de şunu ihmal ettin. Ya da işte sen şunu yapabilirdin ama bak yapmadın şimdi onun acısını çekiyorsun. Ya da yapman lazım sen bunu yapabilirsin diyecek bizi tanıyan imkanlarımızı tanıyan sadık salih hakkı söylemekten çekinmeyecek dostlar bir numaralı ihtiyacımızdır bu hayatta arkadaşlar bu konuda yani. Böyle bir dostunun olmaması insanın çok büyük bir mahrumiyettir. Ben dostları dostları da rızık kapasitesinde sayıyorum onun için çünkü hani biz planlayamıyoruz yani biz istediğimiz kişiyle dost olamıyoruz değil mi biraz tabii bir şekilde gelişiyor bu ilişkiler. Dolayısıyla Allah Teala'nın bizi böyle insanlarla rızıklandırması için çok dua etmemiz lazım. Ve çevremizde bir, bir tane iki tane varsa bunlardan ne kadar şanslı olduğumuzu ne kadar büyük bir nimete mazhar olduğumuzu tekrar tekrar hatırlamak lazım şükretmek lazım. Peki böyle biri yok ya da. Hani olsa bile bize çok böyle şeyi söylemiyorlar doğru ya da biz onları takmıyoruz böyle de olabilir yani dostluk ilişkisinde samimiyet o kadar ilerlemiştir ki artık onu kendin gibi görüyorsun ve değer vermiyorsun tabi burada çok bak çok anahtar cümleler geçti kendin gibi görüyorsun ve değer vermiyorsun ne demek işte kendine değer vermeyen dostuna da vermez arkadaşlar çevresinden gelen e, uyarılara da değer vermez neyse. O ayrı bir şey. Efendim o zaman profesyonel yardım almak gerektiğini düşünüyorum. Ve profesyonel yardım almanın yani çocuğumuz mu mesele, eşimiz mi, işimiz mi, yani sosyal hayatımız mı, akrabalık ilişkilerimiz mi her neyse o konunun uzmanı mümkünse inançlarımız ortak olan, yani bizim değer yargıların aynı şeylere inanmasak bile yani inanmayabilir biri ama sizin değer yargılarınızı bilir ve dikkate alır. Bunları dikkate alan birine danışmanın. Size çok zaman kazandıracağını düşünüyorum. Yani deneme yanılmalarla vakit kaybetmeden, telafi edemeyeceğimiz hatalar yapmadan, yolun başındayken böyle bir hatta bir iki kere yani bir iki kere birine bilen birine danışmanın eğer biz de e, kendimizi savunmak üzere dinlemiyorsak, hakikati duymak üzere dinliyorsak karşımızdaki kişiyi onun da çok e, bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Böyle değilse mesela bir insan kendini tanıyorsa, hani dışarıdan birinin söylemesine gerek yok, kendini tanıyor. Kendini tanıyorsa bence vicdanının sesini dinlesin ve kendine de çok eziyet etmesin. Bu da benim kanaatim. Yani şimdi benim de Cenab-ı Hakk'a çok yalvardığım ve çok hani istediğim bir konu var. Kendimle ilgili değil. Mesela orada dua ederken diyorum ki, Allah'ım diyorum sen biliyorsun yani bu konuda benim elimden gelen her şeyi yaptım. Cenab-ı Hakk'a böyle diyebiliyor musunuz arkadaşlar? Ona bakın. yani bugün çok sulu gözüm kusura bakmayın. Yani e, kendi gücünüzü, kapasitenizi e, yorulmuş musunuz mesela o konuyla ilgili? Çok kapı çalmış mısınız? Çalmış mısınız? her şeyi denemiş misiniz yani bundan eminseniz o zaman kendinize de çok eziyet etmeyin çünkü yaşanacak olan şey yaşanacak yani Allah herkese yardım eder mi zafer anlamında etseydi arkadaşlar öldürülen peygamberler olmazdı değil mi bazı peygamberler var işte Kur'an'dan anlıyoruz yine kavimleri onları öldürmüş Peki bu Allah'ın onlara yardım etmediği anlamına mı geliyor? Bizim Allah'ın yardımını doğru dürüst anlayabilmek için her zaman arkadaşlar ben size bunu daha yeni başladık bu sohbetlere ama çok defalar söyledim. Bir formülde ahirete iman işin içine katılmamışsa o formül doğru sonuç vermez arkadaşlar. Yani ahiretteki bir zafer için allah Teala bizim bu dünyada bazı mahrumiyetler yaşamamızı istemiş olabilir. Ee, gene de biz onları hak etmişizdir yani ben öyle düşünüyorum ben çünkü Allah hakkında hüsnüzan sahibi olmak gerektiğini düşünüyorum kendi eksikliğimi ona izafe etmemek gerektiğini düşünüyorum İçimizde genç arkadaşlar var muhtemelen. Bu genç arkadaşların bazen işte bundan önceki dönemde evimizden çıkabiliyorken zaman zaman haftada 2-3 tanesiyle randevulaşıp böyle konuştuğumuz olurdu. Gelip konuşmak isterlerdi. Ee, orada gözlemlediğim bir şeyi söyleyeyim. Arkadaşlar e, çoğunda yani hepsinde değil de kim olduklarını bile hatırlamıyorum. Yani öyle bir kayıt tutmuyorum. Sadece bende oluşan izlenim. Ee, biz arkadaşlar... E, özellikle çocuk ve yeni yetişen biri isek çok zayıfız ve ailemize çok muhtacız gerçekten. Onların sevgisine, onayına, bakımına, desteğine çok muhtacız. Burada bir problemle karşılaştığımızda bunlardan biri eksik olduğunda ya da bize bir zarar veren istemeden tabi zarar veren bir yanlış yaptıklarında ya da bize yapmasınlar onların kendi hayatlarında eksiklikler gördüğümüzde yani yeterince hayran olunacak kişiler değillermiş meğersem dediğimizde yani gene de bundan da Allah korusun ama tabi böyle durumlar da oluyor böyle dediğimizde arkadaşlar onlarla mücadele etmeyi o durumu kabullenmeyi, benimsemeyi veya o durumla savaşmayı göze alamadığımız için bize bunu uygun gören Tanrı ile savaşmayı kalkıyoruz. Orada inançlarımız çok zarar görüyor arkadaşlar. Benim acizane kanaatim inançlarım ve ilkelerimi yaşantımdan ayrı tutmayı becerebilmeliyim arkadaşlar. Ben bunu hayatta yani çok az şey vardır iyi yaptığım. İşte çok az, o çok az şeylerden bir tanesi budur elhamdülillah. Yani yaşantında bir sürü terslikler olabilir. Tabii ki dünyada neler oluyor yani? Dünyada neler oluyor? Onlar Allah'ın kulu değil mi? Yani dünyada biz yani içimizdeki birbirimize anlattığımız sorunlar bile bizim aslında ne kadar müreffeh bir hayat yaşadığımızı gösteriyor. Çünkü bütün temel ihtiyaçlarımız karşılanmış. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini düşünün bir piramit şeklindedir. En üstte mesela işte sosyal onay ihtiyacı, işte kabul ihtiyacı bunlar en üsttedir. Alttaki bütün ihtiyaçlar karşılanmışsa onu aramaya başlarsınız. Dolayısıyla bizim birbirimize anlattığımız problemlere baktığımızda şunu anlıyoruz ki yani bütün o temel ihtiyaçlar çok iyi karşılanıyor yani. Kimsenin açlık diye bir derdi yok. Açıkta kalma diye bir derdi yok. İşte gelecek endişesi çok fazla yok işte falan. Dolayısıyla efendim diyelim işte yaşadığım o huzursuzluk, o mutsuzluk, o eksiklik her neyse bunu dinden ayrı tutabilmek. Yani kendi hikayenizle arkadaşlar kendi hikayenizle inançları, değerleri ve prensipleri belirlemeye kalkmayın. Benim tavsiyem bu. Yani diyelim ki işte siz mesela şey bir aileye düşmüş uygun olmayan bir çocuk için uygun olmayan bir aileye düşmüş öyle kaderi öyle başlamış hayata şimdi bu aile mefhumuna düşman mı olsun? Anlatabiliyor muyum? Bunu yapmayın demek istiyorum işte. Yani o senin özel hikayen. E, acizane kanaatim o hikayede de seni geliştirecek yerlere odaklanmalısın. E, o yaraları, o e, kırgınlıkları kazanca dönüştürmelisin. Oraya odaklanırsan öyle olur. Yıkılmaya odaklanırsan öyle olur. Efendim, diyelim ki birisi bunlardan dolayı yıkıldı. Yani işte... Kötü alışkanlıklara sattığı yanlış şeyler oldu falan. Hani orada da gene ahireti düşünmeliyiz arkadaşlar. Onun için ahiret inancı bizim dinimizde. Allah inancından hemen sonra gelir ve hep bir arada zikredilir. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman eden diye hadislerde mesela hep böyle geçer. İnşallah cevap olmuştur. Biraz uzadı ama ben bana soru sorduğunuzda işte bunu göze alacaksınız. Çok kısa cevap veremiyorum arkadaşlar. E, Efendimiz'in hicretini sallallahu aleyhi ve sellem e, hicretini konuşuyoruz e, işte e, tuttuğu rehber e, yolda karşılaştığı süraka onunla da ilgili bir arkadaş soru sormuştu yani peygamberimiz adama yalan mı söyle demiş peygamberimiz hiç yalan söyle mi arkadaşlar diyor ki arkadan gelenleri defet e, defetme, yani birini bir konuda defetmeniz için zeka gerekir arkadaşlar yalan gerekmez. Yani bir durumdan kurtulabilmeniz için. Bir durumdan kurtulabilmek için hemen yalana başvurmak kafanızın çok iyi çalışmadığını göstereceği gibi onu gösterdiği gibi bana sorarsanız bir de şeyi gösterir. Sizin buna çok alışkın olduğunuzu ve ilk seçenek olarak hep onu düşündüğünüzü gösterir. Yani böyle bir durumda neden yalan geliyor ki ilk önce aklımıza? Çünkü işte alışmışız. Yani öyle demiş kadın değil mi? Diyorlar ya yalan varken niye boğalıyım demiş. Yani niye zorlanayım demiş. Ama benim çok sevdiğim Mehmet Akif'in bir beyti var. Diyor ki insana sadakat yaraşır görse de ikrah yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Her zaman doğruyu söyleyeceğiz. E, ne yapmıştır Suraka? yani bilmiyorum tabii ne dedi arkadan gelenlere. Mesela şöyle demiştir ben de Muhammed'i arıyorum ve o taraflara baktım. Onu görmedim demiyor bakın ama işte o taraflara baktım dolaştım bütün oralardan ben. ben de onu arıyorum diyelim çünkü gerçekten onu aramak için yola çıkmıştı yani e, biraz işte dediğim gibi kıvrak bir zekayla ve o insanlarda bunu bu zekanın çok fazla olduğunu düşünüyorum arkadaşlar çünkü e, o hayatın içinde var olmak ve böyle tarihe adı geçecek şekilde öne çıkmak e, sıradan özelliklerle olabilecek şeyler değil. Efendimizin ilk önce Kuba'ya geldiğini Medineye 3 kilometre kadar uzaklıkta bulunan Kuba'ya geldiğini Burada bir mescit inşa ettiğini e, söylemiştik orada kalıyor yani e, kim var e, Af bin Malik oğulları. Oturuyormuş Evs kabilesinin bir kolu olan bir kabile oturuyormuş orada bir soy. efendim Peygamber Efendimiz onlara misafir oluyor. Bu kabilenin reislerinden Kulsüm bin Hidim. Dört e, gün mü on dört gün mü diye kaynaklar e, farklı tarih şeyler süreler vermiş. Burada Kuba Mescidi inşa ediliyor. Diyelim ki en uzun süreyi alalım arkadaşlar. On dört günde bir mescit inşa ediyorsunuz. Bunun yani ne kadar sade... Ne kadar basit, basitlik burada eleştiri anlamında değil bir övgü anlamında kullanılıyor. E, ne kadar sade, ne kadar basit, ne kadar e, kolay yani olduğunu anlıyorum ben şahsen. Bu mescidin kıble tarafına gelen duvarına ilk taşı Hazreti Peygamber onun yanına ikinci taşı Hazreti Ebubekir koydu. E, ve burada Hazreti Ali'yi beklediler. Hazreti Ali hızlı bir şekilde gelerek Kuba'da Hazreti Peygamber'le buluştu. Geçen hafta tam burada kalmıştık. Ee, Hazreti Ali'nin yerine koyuyor musunuz kendinizi arkadaşlar? O sırada kaç yaşında acaba? Peygamberimize ilk peygamberlik geldiğinde 7-8 yaşlarında işte 10 yaşında olsa diyelim 13 yıl geçti üzerinden. Ee, yani 20'li yaşların başında Hazreti Ali ve peygamberimize dublörlük yapıyor arkadaşlar bir cinayet sahnesinde. Bir, yani Hazreti Ali çok önemli bir karakterdir arkadaşlar. Hepsi çok önemli yani onların hepsinin seçilmiş olduğunu düşünüyorum ben zaten. Bütün insanlık içinden seçilerek o tarihli peygamberle birlikte orada buluşturduklarını düşünüyorum. Yani Allah-u e, rastgele olmadığını düşünüyorum dolayısıyla her birinin kişilik özelliklerini öğrenmenin bizim için çok yol gösterici işte ashabım yıldızlar gibidir diyor ya Efendimiz, çok yol gösterici olacağını düşünüyorum Hazreti Ali'nin korkusuzluğu Hazreti Ömer'in korkusuzluğu arkadaşlar şimdi burada parantez açalım korku doğuştan gelen bir davranış mıdır öğrenilen bir davranış mıdır benim bildiğim e, korku öğrenilen bir davranıştır arkadaşlar. Bebek mesela ateşe elini sokar. Camdan atlar. Yani değil mi? Hiçbir şeyden korkmaz yani. E, korkmayı biz öğretiriz. Korkaklığı. E, makul miktarda öğretmemiz gerekir. İşte ateşin yakacağını, camdan düşerse öleceğini anlatmamız gerekir. Ama bunu biraz abarttığımızda Özellikle e, bu duygular arkadaşlar anneden geçiyor. Buna da dikkatinizi çok çok çok çekiyorum. Altını çiziyorum. E, çok abarttığınızda bunu mesela. Ay elin kesildi bak gördün mü sana demiştim işte kanadı şimdi eyvah eyvah eyvah falan. Yani böyle demeniz. Düştüğü zaman büyük tepki göstermeniz. En ufak sıradan hayat işlerini bile yaptırmamanız korktuğunuz için işte kimisi mikroptan tabii şimdi korunacağız kendimizi koruyacağız söylenenleri yapacağız ama hani hayali şu anda bir durum var gerçek bir durum var kimisi hayali mikroplardan korkuyor kimisi hastalıktan korkuyor ve arkadaşlar korkak bir çocuk yetiştirdiğimizde ee, onu nasıl bir gelecek bekliyor yani onun üstüne nasıl bir karakter inşa edecek bunu biraz düşünmemiz lazım e, tabii ki siz gene de çocuk eğitimcilerinden, çocuk psikologlarından e, daha doğru, daha net bilgiler alın. Ben sadece size Hazreti Ali'nin şahsında bir yönlendirme yapmış olayım. Benim arkadaşlar küçük bir gözlemim var. E, bu yani Hayat-ı falan, Hayat-ı kitabını tavsiye ederim size. Kandehlevi'nin. Ben bir Kur'an kursu öğrencisiyken okumuştum onu. E, Kur'an kursunda da neler okumuşum arkadaşlar? İhya'yı orada okudum. E, şeyi Seyyid Kutub'un Filzilal Kur'an tefsirini baştan sona orada öğrenciyken okudum. Kandehlevi'yi orada öğrenciyken okudum. Ee, Hayat-ı Sahabe'yi. Ee, orada onu da okuyun. İnşallah e, orada da göreceksiniz. E, benim kanaatim arkadaşlar korkak karakter insanı münafık yapar. Yani münafıklığın her e, iman düzeyinin mesela üç temel inanç ee, inancı bakımından insanlar üçe ayrılır der. Bütün dini bilgiler kitapları, ilmihal kitapları. Ee, mümin, münafık, kafir. Arkadaşlar kafirin Kur'an'daki ortak karakteristik, kişilik özelliği kibirdir. Bütün yani şeytandan başlayın. Hazreti Adem'in karşısındaki şeytandan başlayın. Bütün kıssalardaki kafirlere bir bakın. Ortak kişilik özelliği kibirdir. Önde gelenleri. Kafirlerin önde gelenleri. Bir de onlara tabi olanlar var. O tabi olanlar da arkadaşlar zayıflıklarının e, zayıflıklarını telafi etmek için adeta o kibirli liderleri e, takip etmişlerdir peygamberlerle savaşan. Bütün münafıkların ortak karakteristik özelliği de acizane kanaatim bu ne demek benim kanaatim demek yanılıyor olabilirim demektir. Yani ben kendi izlenimimi söylüyorum e, insanı münafık yapar arkadaşlar cesurlar ya mümin oluyor ya kafir oluyor yani onu da söyleyeyim mümin olmak inanan olmak arkadaşlar pasif bir durum değildir bakın size böyle anlatılıyor İşte şartili indirmiş teslim etmiş aklını teslimiyet ne işte her şeyi sorgulamalısın falan işte inanmak zayıflık iyi, sorgulamak inkar cesaret gibi hayır arkadaşlar inanmak cesarettir İnanmak büyük bir cesaret ister çünkü düşünebiliyor musunuz yani siz gözünüzle görmediğiniz size varlığı bildirilen bir şeyin varlığını kabul ediyorsunuz ve ona göre yaşamaya koyuluyorsunuz yani kendinizle savaşıyorsunuz e, ailenizle çevrenizle mücadele ediyorsunuz bütün hayat boyunca bir aktiv, aktivitedir inanmak arkadaşlar yani hayat boyunca süren bir aktivitedir. Öyle pasif, böyle tembel, işte böyle Allah'a havale etmiş her şeyi böyle bir durum değildir. Ee, bu açıdan baktığımızda Hazreti Ali'deki o cesareti daha çocukken de belli biliyorsunuz. O zaman anlatmıştım muhtemelen. Peygamber Efendimiz ilk Müslümanlar arasında Hazreti Ali daha henüz bir çocuk onu bir gün Hazreti Hatice ile Efendimiz'i namaz kılarken görüyor ve ne yaptıklarını soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ı anlatıyor bak burada da ne öğrenilecek şeyler var arkadaşlar. Sen boşver işte biz burada özel bir şey yapıyoruz falan yani çocuk ne anlar demiyor. Az önce hırsız vakasında hırsız ama kesilirse kesilsin eli demiyor arkadaşlar. Ümmetinin her ferdi kıymetli. Bir çocuğun kuşu ölüyor Medine'de ona baş sağlığına gidiyor peygamberimiz arkadaşlar. Evcil hayvan bakanlar bunu bilir. Evcil hayvanı kaybetmesi bir insan için ne demek? Dolayısıyla yani o çocuğa açıklıyor bakın ne yaptıklarını, Allah'a ibadet ettiklerini, işte putları reddettiklerini, kendisinin peygamber olduğunu açıklıyor ve onu İslam'a davet ediyor. Nasıl bir şahsiyet vermek yani? Ona nasıl bir değer vermek, şahsiyet vermek? Neyse çok uzatmayayım. Eee Ali diyor ki bunu babama danışmam lazım diyor. Yani rivayet. Ee, ertesi gün geliyor, efendimize diyor ki tamam diyor. Ben sana iman ediyorum diyor senin peygamber olduğuna. Diyor ki danıştın mı babana diyor. Babası Ebu Talip biliyorsunuz iman etmedi yani. Ee, diyor ki ben diyor, düşündüm diyor. Allah beni yaratırken babama mı danıştı ki ben Allah'a inanırken babama danışayım diyor. Rivayet böyle. Ee, yani Hz. Ali'nin o karakterini, o şahsiyetini, o duruşunu, o korkusuzluğunu işte Hayber Fatihi biliyorsunuz. Ee, savaşlarda çok kahraman bütün o mübarezelerde hep o öne çıkıyor Yani e, iki ordunun birbiriyle savaşa tutuşması öncesinde bir meydanda böyle kızıştırmak için iki taraftan birer kişi dövüşürmüş ona mübareze deniyor hep Hazreti Ali çıkıyor Müslümanların tarafından bir gün ona soruyorlar ya Ali diyorlar sen çok kahramanlık gösteriyorsun yani çok gözüpek bir insansın hiç ölümden korkmuyor musun diyorlar diyor ki ecelim beni korur diyor Nasıl altın bir cümle bu arkadaşlar. Bak deprem korkusunun tedavisi burada. Virüs korkusunun tedavisi burada. Tabii ki şartlara riayet edeceğiz. Bak burayı sakın atlamayın. Ama e, yaşadığınız bir afetin sizi e, elinizden gelenleri yaptıktan sonra sizi ruhen hasta etmemesinin ilacı burada arkadaşlar. Bu cümlede. Diyor ki ecelim beni korur. Çünkü benim ne zaman öleceğim zaten belli yani. Evet. Müthiş bir karakter kimseden çekinmeyen korkmayan Hazreti Ömer gibi. Hazreti Peygamber bu e, hepinize e, genç arkadaşlar şimdi biliyorum Ramazan'da böyle oturuyorsunuz muhtemelen yani. E, efendim nereden biliyorsun kendinden biliyorum demiş iki kör biliyorsunuz dolma yiyormuş. Babam çok anlatırdı rahmetli. İki kör dolma yiyorlarmış karşılıklı. Biri ötekine demiş ki neden ikişer ikişer yiyorsun demiş. O da demiş ki sen nereden biliyorsun benim ikişer ikişer yediğimi? Sen de körsün ben de körüm demiş. Kendimden biliyorum demiş. Şimdi onun gibi ben de yani kendi çevremden e, gözlemleyerek biliyorum. Genellikle e, Ramazan biraz daha böyle şey geçen, sakin, aktivitesi azalmış e, geçen ve biraz çok e, daha çok hani bizim yaştakilerin daha çok okuduğu, genç yaştakilerin de daha çok seyrettiği bir dönem. Seyrettiği, dinlediği bir dönem. Efendim çok şeyler seyrediyorsunuz ve biliyorum defalarca da seyrettiniz. Ay hoca gene mi bu filmi söylüyor demeyin ama şu Mustafa Akkad'ın Çağrı filmini arkadaşlar bir seyredin. O hicret sahnelerini bir seyredin. Efendimizin Medine'ye girişine bir seyredin. Hani filmi böyleyse hakikati nasıldı acaba? E, bir de kendinizi... O insanların oradakilerin yani yerine koyun arkadaşlar. Ben mesela çok çok şükrediyorum bu devirde yaşadığım için. Neden diyeceksiniz? Yani peygamber döneminde niye yaşamak istemedim istemiyorsun ki? Yani keşke sahabe döneminde yaşasaydım. Niye demiyorsun? Çünkü arkadaşlar ben kendime bakıyorum çok statik ucu ve çok konservatif buluyorum kendime. Yani böyle hayat şartları açısından diyelim devamlı alışveriş yaptığım bir dükkan kapandığında ben böyle ortada kalıyorum şaşıyorum çünkü başka yere gitmek istemiyorum. Tutuculuk deniyor buna işte konservatif. Ve bu kafadaki bu karakterdeki bir insan acaba Hazreti Peygamber'in döneminde yaşasaydı bütün o gelenekleri, bütün sosyal yapıyı, bütün atalarının dinini, yüzyıllardır inandığı inançları bırakıp peygambere inanabilir miydi acaba yani? O yüzden Allah bana acımış da diyorum hazır vermiş bana bu imanı diyorum. Ee, o sahabenin peygamberimize duyduğu sevgi tabii elhamdülillah ben de kendi yüreğime baktığımda çok muazzam çok büyük bir sevgi buluyorum peygamber efendimize karşı. Ama hani o gün bize öğretildi bu ama farklı yani sahabeden farkımız bu. Onlar bunu kazandılar, kespettiler bu sevgiyi. Bize ise öğretildi. Yani biz böyle öğretildik ve zaman içerisinde de onu benimsedik. İşte o sahabenin peygamberimizi karşılayışı, herkesin kendi evine davet etmesi, o kadınların, çocukların sokaklara dökülüp böyle o Talal Bedru'yu söylemeleri, efendim ee, Selmanı ı Farisi anlatıyor. Diyor ki o bir Yahudinin e, hurma bahçesinde e, çalışan kölesiymiş Selman-ı e, Onun da hikayesini mutlaka okumalısınız hayat hikayesini. Çok ibret yani hidayet arayışının hikayesidir Selman-ı hikayesi. E, diyor ki işte ben diyor peygambere iman e, etti herkes. Daha o tam Müslüman olmamış çünkü bir arayış içerisinde peygamberimiz gelecek diye zaten Hicaz bölgesine doğru son peygamber oraya gelecek diye bir bilgi alıyor bir rahipten yola çıkıyor yolda kafile basılıyor ve esir ediliyor. İşte o Medine'de bir Yahudinin kölesi oluyor. E, peygamberi bekliyor çünkü zaten bütün hayatı onu aramakla geçmiş. Ama daha gelmeden iman etmemiş. Çünkü aradığı bazı kriterler var. O kriterler onda var mı diye bakacak. Fakat çok heyecanla bekliyor. Her gün diyor bahçedeki diyor en yüksek hurma ağacına çıkıp e, bakıyordum yani ufka doğru hani gelen bir kafile var mı diye. Böyle heyecanla bekliyorlar yani. E, bir cuma günü Kuba'dan Medine'ye doğru hareket etti Salim bin Avfoğulları'nın oturduğu Ranun Vadisi'nin ortasında arka arkaya iki hutbe okuyarak yüz kadar Müslümanın ile Medine'de ilk cuma namazını kıldırdı bir de bu sahrada namaz da çok harika bir şey arkadaşlar onu da bir kere tecrübe etmenizi dilerim yani Allah Teala bana nasip etti bir e, umrede böyle bir yatsı namazını e, açık havada bir yere götürdüler mümkün e, kafileyi ee, şimdi tam hatırlayamıyorum neresiydi böyle dağların ortasında bir yerde bir açık havada yıldızların altında şimdi yaz ramazanları giderek kışa doğru geliyor yaz ramazanlarında değil mi camilerin avlularında kılınan namazlar yani o gök kubbenin altında kılınan namaz başını toprağa değdirdiğin namaz çok farklı duygular uyandırabilir gerçekten çok uzak kaldık topraktan efendim burada namaz kıldırıyor. burada e, buradaki mescit Bugün Cuma Mescidi yani Umre'ye hacca gidenlerin hepsine onları gezdiriyorlar. İşte orada bir mescit yapılmış Cuma Mescidi olarak biliniyor. Namazdan sonra kafile Medine'ye doğru yol alırken halk yolun iki tarafına dizilmiş. Çok büyük bir sevinç duyuyorlar arkadaşlar. Herkes peygamberimizi evine davet ediyor. şimdi Efendimizin hayatında gördüğüm bir şey de arkadaşlar ilişkilerinin sadece insanlarla sınırlı kalmaması mesela cinlerle konuşuyor cin suresi var onlara Kur'an-ı Kerim okuyor eşyalarına isim koyuyor eşyalarının isimleri var kılıcının ismi var işte hayvanlarına atlarına, develerine hep isim koyuyor yani bütün eşyayla bütün mahlukatla ee, işte az önce bak nasıl denk geldi yani tefsirde elmalı öyle bitirmişti ya bütün peygamberler tek kanatlı ama peygamberimiz çift kanatlı diye ee, efendim bütün mahlukatla ilişkisi var ve ee, mesela işte ağlayan kütük hikayesini bilirsiniz yani bir ağaç bir ağaç arkadaşlar kütük peygamberimiz ona dayanmayı bırakınca ahlıyor ve cemaat onu duyuyor efendim hani bazıları böyle hikayeleri çok sever ve sadece peygamberin böyle anlatılmasını ister ben o gruptan değilim ama var olan sahih rivayetleri de aktarmak anlatmak ve oradan kendimize dersler çıkarmak yani kendimize çıkaracağımız ders ne buradan şimdi benim peygamberim harika olağanüstü bir peygambermiş işte ben onun ümmetiyim tamam bu da güzel ama benim ben ne yapacağım şimdi yani bu bana ne söylüyor Arkadaşlar hiçbir varlığa e, şahsiyetsiz davranmamak. Çünkü eşyaya şahsiyet vermediğimiz için onu çok kolay tüketebiliyoruz arkadaşlar. Çok kolay gözden çıkarabiliyoruz. Ama mesela işte bir şu kalem benim ve bunun bir adı olsa ve ben bu kalemle bir muhabbetim olsa, bunu son kerteye kadar kullanırım. Çünkü bununla benim bir mazim var. Benim duygularımı yazdı, bilgilerimi yazdı, notlarımı yazdı. Öyle bakıyor işte eşya şahsiyetli kılmak yani. Ne yapıyor şimdi burada diyor ki herkes evine davet edince kimseyi de kırmak istemiyor az önce dedim ya işte böyle kriz anlarında illa yalan söylemeniz gerekmez tövbe estağfurullah zekanız aklınız eğer siz bir de yalan kapısını tamamen kapatırsanız doğrunun kapıları olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Ama yalan kapısı aralık olduğu sürece ilk önce akla hep o yalan gelecektir. Çünkü o çok zahnetsiz gibi görünür. Fakat bana sorarsanız arkadaşlar, ee, doğruyu söylerken ilk anda yaşayacağımız bir sıkıntı vardır. Fakat ömür boyu rahatlıktır. Yalanı söylerken ilk anda rahatlığı tercih ederiz. Ama ömür boyu o yalanı korumak için yüz tane daha yalan söylememiz gerekir. Yani yalan ömür boyu sırtımızda bir yüktür. Böyle bakalım. Efendim, Peygamber Efendimiz işte e, hani bir vahiy gelse şunun evinde kalacaksın dese onu söylerdi ne yapıyor peygamber efendimiz devesinin kendi haline bırakılmasını istiyor o diyor nerede konaklarsa ben orada kalacağım diyor böylece bakın hem hiç kimseyi kırmamış oluyor hem o hayvanla ilişkisini bütün sahabesine göstermiş oluyor o devenin de hikayesi vardır aman ne ağlamışımdır yani daha küçücük bir çocukken o hikayeyi dinlerken peygamberimizin vefatından sonra sokaklarda ağlayalım gezermiş yani rivayet doğruysa. Neccar oğullarının yurduna geliniyor yani mahalle diyelim bunlara. Ve burada Beni Malik bin Necar'dan Rafi bin Amr'ın oğulları olan ve Muaz bin Afra'nın himayesinde bulunan Sehil ve Süheyl atlarındaki iki yetim çocuğa ait bir arazinin üzerinde çöktü. Ee, şimdi bu isim meselesi üzerinde de bir iki bir şey söyleyeyim. Süremiz doldu. Ee, Tefeül denen bir sünnet var arkadaşlar. Peygamber efendimiz bir kişiye kalkışacağı zaman veya bir iş yapacağı zaman gelen kişinin yani ilk gördüğü veya e, o, o esnada ilk gelen kişinin ismine bakarak e, o işin gidişatı ile ilgili yorumlarda bulunurmuş. Yani efendimizin hep hayra yorma özelliği var efendim buna da tefeül deniyor bu yüzden de mesela kötü anlam içeren isimleri varsa sahabelerin onları değiştirmesini tavsiye edermiş yani yetişkin insanların bile şimdi burada da hani şeyde Hudeybiye'de de göreceğiz bunu daha sonra Hudeybiye anlaşmasında kureyş kafilesinin lideri Sehil şeyi hatırlamıyorum künyesini geliyor karşıdan kafile peygamberimiz sehli görünce başlarında diyor ki Kureyş bize sehli gönderdi bugün işimiz kolay olacak diyor sehil kolaylık demek arkadaşlar sehil ve süheyl ikisi de zaten aynı kökten ikisi de kolaylık demek devenin çöktüğü yere evi en yakın olan kim Efendim tabii içinizde dünyanın çeşitli yerlerinden arkadaşlarım da olduğunu duyuyorum. Gece yarısı saat kurup işte saat farkından dolayı kalktıklarını ve dinlediklerini bana yazıyorlar. Allah istifade etmeyi nasip etsin efendim. Ama hani ben İstanbul'da yaşıyorum. Bizim hamimiz Eba Ebu En Ensari Hazretleri. Evi en yakın olan peygamberimizin eşyalarını alıyor evine götürüyor ve kendisi mescidin ve yanındaki odaların inşası tamamlanana kadar 7 ay boyunca misafir ediyor Ebu Ayübel Ensari'nin hikayesini de okumanızı tavsiye ederim bak 2 kişi oldu Hazreti Ali'yi de sayarsak 3 kişi oldu Nereden okuyacağız bunları diye onlarca soru sormayın ne olur. Ben de bütün kitapları bilmiyorum ve biraz da menkıbeleştiriliyor hayatları onu da çok sevmiyorum. Size en fazla söyleyebileceğim şey ansiklopediden okuyun. İslam ansiklopedisinden okuyun olabilir. Efendim, yüz yaşlarında, İstanbul'u fethi yüz yaşlarına yakın yani İstanbul'un fethi için gelen bir Emevi ordusuyla İstanbul sınırlarına kadar geliyor Ebuyubel ensali. Yüz yaşına yakın yani ve bu hani uçakla falan değil, hani yürüyerek, atlarla, develerle gelen bir yol. E, orada o ev sahipliğini anlatan olaylar vardır peygamberimiz diyor ki ben alt katta kalayım evi iki katlıymış alt katta kalayım Sen bana çok gelenler olur üst katta seni rahatsız ederim diyor üst katta kalırsam diyor alt katta kaldığında diyor ki Ebu Ayyübel Enser öyle bir hale geldik ki üst katta diyor peygamberin üstünde oturuyoruz şimdi biz yürürken başına toz düşerse işte e, ses çıkarırsak rahatsız olursa efendim bir gece diyor su döküldü diyor suyu döktük karanlıkta diyor hemen diyor yorganı bastırdık suyun üstüne çünkü ya peygambere sızarsa en sonunda peygamberimize demiş ki ya Resulallah biz yukarıda yaşayamaz hale geldik anlatıyor halini yani sahabe peygamberimize böyle bakıyordu arkadaşlar kankası bilmem işte tövbe estağfurullah yani ensesine şaplatacağı biri gibi haşa değil arkadaşlar yani ona nasıl bakıyorlar nasıl ve bu şimdi Ebayübel Ensari'yi o gün düşünün daha yeni karşılaşmış peygamberle yani hani onunla 3-5 yıl yaşamış da onun kıymetini anlamış falan değil. Daha yeni yani peygambere iman nasıl bir şey? Saygı içermeyen, hürmet içermeyen, tebeiyet duygusu içermeyen. Yani peygamber demek Allah'ın sana gönderdiği elçi demek. Bu duyguları içermeyen bir peygamber ancı yani söz konusu olabilir mi? İşte e, peygamber efendimiz Eba-i Ensari'nin. E, evinde misafir kalıyor ve hicret dünya tarihini değiştiren en önemli olaylardan birisi olarak kabul ediliyor ve takvim başlangıcı oluyor daha sonra Hazreti Ömer döneminde. Hicret esnasında Medine toplumunun sosyal yapısını, e, ticari yapısını, etnik yapısını, siyasi durumunu anlatan bir bölüm var. Orada kaldık arkadaşlar. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Kitabımızı da tekrar söylemiş olayım size. İbrahim Sarıçam'ın Hazreti Muhammed ve Evrensel Mesajı isimli. şöyle Kolay okunabilecek bir kitabı Allah'a emanet olunuz Cenab-ı Hak peygamber sevgisini hepinizin yüreklerine iliklerinize kadar işletsin inşallah tanıyalım tanıdıkça sevelim sevdikçe daha çok tanıyalım inşallah hayırlı günler.